Evet arkadaşlar, e, yılın e, son sürprizini yapıyoruz ve e, Nedim'le beraber aynı karede bulunuyoruz. Değil mi Nedim? Son? Son, son sürpriz. Nedim? Yani yıl bitiyor ya, o yüzden söylüyorum. Bir daha He. ne zaman bizi aynı anda e, giriş yaptığımızı bulamayabilirler diye söyledim Karamsar olma o kadar. <gülüyor> Ama <gülüyor> bütün karamsarlığı sen yarattın. Yani e, son andaki bütün sıkıntıları yaşadığım için ben biliyorum. Yani. Bunları ben diyor ya. Bunları ben yaşıyorum, ben, ben. Peki. Ee, arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün inşallah e, kesintisiz bir problem çıkmadan bir yayın yaparız hep beraber. Güzel bir yayın olur. Mutlu e, bir şekilde de yayınımızı bitiririz diye de dua ediyoruz. Evet, e, Sayın Nezim Şener. E, evet. Sizden başlayalım. Nedir durum? Neler oluyor? Ne olabilir Mete e, biliyorsun rapor ya, rapor rapor satmak suç değil biliyorsun değil mi Mete rapor satmak e, yabancı el, ama gerçekten değil yabancı elçiliklerle e, konsolosluk araçlarına görüşüp zarf içinde para almak suç değil Mete biliyorsun. E... Onu, ona ona bir şey diyemeyeceğim. Ben ama suç. iki için evet evet iki, iki için bir şey. Rapor, ama rapor satmak suç değil Mete. Bak <gülüyor> Mete. Heh, söyle. Başını al. PKK'nın daha kadrosuna eleman katmak suç değil Mete. Mete. Evet, başka. Fetöcüleri işe sokmak suç değil Mete. E, DHA polis katili DHA KPJ operasyonunda gözaltına alınmış bırakılmış adam suç işlemiş olamaz Mete Mete yandaysın suçlusun Mete <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi e... ya, hocam böyle ya, ben çamur, söyleyeyim mi bak, hani öyle bir çamur dönüyor dediklerini hayır şu söylediklerinden <gülüyor> e, hepsini şu an... ya şunu anlıyorum ben ee, bir kez daha e, bize şunu gösterdin. Ne kadar e, bunları sıradanlaştırdığımızı, evet, evet. ne kadar e, normalleştirdiğimizi bir kez daha senin sayende görmüş olduk değil mi? Aynen. Ya hocam bu şimdi ben böyle hani ne kadar becerebiliyorum ama işi şakaya vurmaya çalışıyorum falan ama Hı -hı. çok da yetenekli değilim. Bunu ciddi Tabii. ciddi yazdılar ya bu ülkede gazeteciler muhalifim solcuyum falan diye. Bunu, bunu yazdılar ya. Diyor ki ya adam... Metin Gürcan diyor yani bu Gelecek Parti miydi, Deva'lı mıydı, ne bir bir, bir şeydi. Deva. Deva, Deva. He, pardon. Deva Partinin kurucusu, Babacan'ın adamı. Adam diyor ne var ya diyor, yabancılarla buluşmuş diyor. Rapor yazıyormuş açık kaynaklardan ya diyor. Ya raporları satmak diyor, vermek diyor, suç mu diyor? E 400 dolar almış diyor. Ya bulduğu nedir ki 400 dolar falan filan mesela zarf içinde falan diyor mesela. Oradaki tek itiraz neydi biliyor musun? zarf içinde olmasın. <gülüyor> Aa, fiyatı olmasın. ama şöyle, Metin Metin Gürcan bunlardan akıllı? 6 aylık peşin istiyor mesela. <gülüyor> biliyorsun. Peki 6 ama. Aylık... Tabii var tapelerde var. Diyor ki hani önceki dönemde yaptık ya diyor 6 aylık diyor peşin diyor olursa diyor. Hatta birinde üç bin küsür euroyu bankaya yatırmaya çalışıyor, fotoğraflanmış ya. Gör evet. e, fakat beceremiyor falan filan. Teknolojide yani İstihbarat konusunda uzman ama teknoloji konusunda şey bankamatiğe parayı yatıramadan şey yapıyor biliyorsun elinde kalıyor falan. Ve bunu bunu bu ülkede ne var ya? Bu suç değil ki diye yazanlar var biliyor musun? Ahmet neredesin milleti de yutturdular ha bunu. Unuttular mesela. Şimdi de <gülüyor> İçleri Bakanı diyor ki aa 557 kişi diyor. PKK KCK Teraskahpec, efendim Melekap, MKP falan filan ne varsa FETÖ'de çıktı geçen dün işte. İmamlar, mi gidiyor imamlar, böyle gidiyor başımız. E evet, imamlar, abiler, maviler falan filan ihraç polisler, askerler belediye doldurulmuş abiciğim. Şimdi de diyor ki şey <gülüyor> kim? Belediye başkanı ne İmamalı diyor? böyle böyle şov yapıyor tamam. Ya diyor gelecekler, bunları tutuklayacaklar falan zannettim falan diyor. Tamam mı? Şimdi Nasıl olsa kitle aptal ya. Nasıl olsa... Öyle demeyelim. Öyle, yeri... demeyelim, öyle bak, demeyelim. Kardeşim bak. Öyle demeyelim. Kardeşim gerçeğe bak. Aptallık şöyle bir şey. Öyle demeyelim. Bir insan bilgisiz olabilir. Gaflet içinde düşebilir. Bile bile gerçeğe kulağını kapatıyorsan tabii bu benim söylediğim aptal çok iyi niyetle bir yorum. Bir de işbirlikçilik var bak bunun içinde. Hı hı. Ben... Görüşüm ne olursa olsun. Ben şunu bilirim. FETÖ, PKK, DHKPC, sağcısı, solcusu, ilericisiz e, muhafazakarı hiç fark etmez. Kendini nasıl tanımlıyorsan tanımla bu milletin düşmanıdır. Ben hangi pozisyonda olursam olayım, nerede çalışırsam çalışayım, en küçük yetkim Aha. varsa böyle elemanları oraya yanaştırmam. Çünkü bu herkesin düşmanıdır derim. Bitti. Bu kadar. Net. Ha, İmamoğlu ve ekibi sokunca belediyeye bunları şey oluyor. Nedir onun adı? Ee, ne oluyor? Masum. Sicinleri temiz oluyor. Ya bunların aklına gözaltı kararı var. Gö gösterilere, eylemlere katılmışlar. Devlet bu konuda raporlar tutmuş. Bak ben bugün bir tane... Özge Aydın'ı geçen gün televizyonda anlattığım örneği biraz daha detaylandırdım. Aha. Biraz bahsetsen ondan bize. Tabii. Bak ilgili. Özge Aydın, Özge Aydın Dalaman'da doğmuş, 1991 doğumlu. Henüz lisedeyken bu kendini sosyalist diye tanımlayan örgütlerin eline düşmüş dev lisesi diye lise diye, diye <gülüyor> grupların eline düşmüş resmen. Lise öğrencisinden ne olur arkadaş? Yani örgüt militanı mı mi olacak? Çocuk. Sandırılmış. Anne baba ayrı. O boşlukta. Çocuğu güzel bir zeki çocuk. Akıllı. Akıllı bir kız. Tıppı kazanıyor. Hacetepe tıppı kazanıyor. Tıppı kazanınca orada tekrar örgüt bunu işliyor. Devam ediyor. Buna bir misyon yüklüyor. O kendini bir önemli zannediyor artık. Çünkü dedim ya yani çocuğun gelişimi çok önemli safaları. O genç kız kendini gerçekten önemli bir lider falan zannetmeye başlıyor. Üniversite sırasında da eylemlere katılıyor. Nitekim gözaltına alınıyor 13 kişiyle beraber. Sonra 2012 yılında Veli Ağa Baba isimli CHP'li milletvekili sorsan ağzını doldura doldura onu savunur. Bu kızı kullanıyor. Veli Ağa Baba bu kızı kullanıyor. Nasıl yani? İşte işte böyle götürüyor meclise çağırıyor. Güya insan hakları savunuculuğu yapıyor. Değil mi? Veli yani Ağababa teklif ondan kızı mı kızı gelmiş? Yani bak hocam bak bu efendim yani o mu gel diyor meclise? Öyle mi diyorsun? Evet, işte, buyur o kız zorla girecek hali yok. Bunların CHP'lerin davetiyle geliyor o kız. Yanındaki hı hı. aileleriyle beraber, başka ailelerle beraber. Orada konuşmalar yapılıyor. Velaho diyor ki bu çocukların diyor tek diyor suçu düşünmek. Bir de diyor mesleki faaliyetler. Bundan dolayı diyor tutuklanmışlar diyor. İşte bu devlet diyor bu ceberrut devlet falan filan. Ne devleti suçluyor tamam mı? Hı hı. Oysa diyor ellerine silah almışlar bunlar diyor. Kızın tıp öğrencisi olduğu için steteskopu var. Onu da eline kelepçe şeklinde böyle bağlayıp şov yapıyor arkadaş. Veli baba Bu Veli Ağababa bizi de ziyaret etmiştir cezaevlerinde. Ha Baransu, FETÖ'cü Baransu'yu da ziyaret etmiştir. Bunlar çünkü herkesi kullanırlar. Herkesi siyaseten kullanırlar. Bu kızı da kullandılar. Ne oldu bu kız sonra? 2015'te mezun oldu o sırada örgütsel faaliyetleri devam etti. 2015'te mezun oldu. Hı hı. Bu kız Veli Ağabey toplantı ne diyor biliyor musun? İşte sağlık ücretsiz sağlık diyor. Ee, Eşit sağlık hizmetleri diyor. Ana dilde sağlık hizmetleri diyor. Kürtçe sağlık hizmetleri diyor. Bu diyor 13 arkadaşımız da zaten Kürtçe e, Kürt oldukları için tutuklandı falan diyor. Ya, Kürt, hakkı, Kürt, Kürt halkını ve hakkını savunuyor diye. Öyle diyelim değil mi? Bu kız 2015'te mezun oluyor. Mete, Ağrı'ya sahili çıkıyor. Hekim olarak bak, hekim. İşte sana bu devletin, Allah'ın kendi çabanla verdiği bir fırsat. Git Ağrı'ya. Hani o çok Kürt, önemsediğin Kürtlerin hakkına sahip çık. Onlara hizmet et. <gülüyor> Kürtçe öğren. Türkçe bilmeyen, Kürt, Kürt kökenli vatandaşlara da sağlık hizmeti götür. İşte sana hizmet fırsatı. Hayır. O Mezun olduktan sonra gidiyor PKK, YPG'ye katılıyor. Suriye'ye geçiyor. Çünkü örgüt ona bir misyon yükledi. Orada ilk eğitim, ilk ilk yardım kursları falan veriyor. Örgüt içine yükseliyor bu. Ko videoları var, konuşturuluyor. Yani herkesin önüne geçiyor. Yani çünkü şey, zeki bir çocuk, tamam mı? Peki, mesela Veli Ağababa bunu diyor ki, bu, bu kız 2019'da öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sırasında öldürüldü. Ceren diye, Ceren diye bir terörist öldürüldü diye haber geldi. Meğer bu özgelmiş. Yazık olmadı mı şimdi bu kıza? Şimdi velayaba gibilere sormak lazım. 2012'de mağdur öğrenci diye çıkardığım bu kız 2015'te e mezun olduğunda ağrıya gitmi gitmiyor. Niye arayıp da kardeşim ona sahip çıkmıyorsun? Bu kıza sahip çıkmıyorsun. Bak ben diyorum ki bu kız terörgütleri tarafından devşirilmiş, kaçırılmış, şey yapılmış. Çalınmış, bu milletin elinden çalınmış bir kız evladı bu ya. Tamam teröristtir, öldürülmüştür. Hı hı. Sen siyaseten Veli Ababa bunu kullandın. Niye takip etmedin? Hani mağdur kızdı. Bu kız 2015'te mezun olduğunda kızım yapma etme. Ee, bak hakkında soruşturmalar da olmuş ama devlet seni yine de 2012'de soruşturma var hakkında. Terör örgütlerine yardım yataklıktan falan. Ama mezun oluyor. Bu devlet onu yine ağırlığa ağrıya hekim olarak atıyor kardeşim. Atıyor atıyor. Ve bu kız gitmiyor. O Veli Ağbaba gibi şovmenler bugün o ağzı dolu dolu o maaşlarıyla o, zam, o siyaseti yapanlar hiç sorumluluk hissetmiyorlar. Bu olay ortaya çıktığında ne diyor biliyor musun? Ben tanıdığımda öğrenciydi. Ve hey Allah'tan korkmazlar. O tarihte de bu kız örgütler tarafından devşirilmişti ya. Bu örgütler tarafından devşirilmişti. Bu kız örgüt elemanıydı o tarihlerde de. Ama nasıldı biliyor musun? Sempatizandı. Henüz sicili, adli sicil, kaydı oluşmamıştı. Yani Adalet Bakanlığı'ndan, adliyeden e, temiz kağıdı zaman alabiliyordu. Ama haklarına soruşturma vardı. Bu Veli Ağbaba gibi şovmenler ya bu kız niye gözaltına alındı falan savcısıyla, emniyetiyle konuşarak bu kızı kazanmak yerine Stetoskopu eline kelepçe verip kendi pis siyasetine, kendi kirli siyasetine alet ettiler. Bu kız daha sonra 2015'te Suriye'ye geçti ve orada öldürüldü. Bak bir terörist öldürüldü. Bir terörist öldürüldü. E, bir terörist öldürüldü için hiçbir şeyim yok. E, çünkü o benim halkımın canına, bu milletin canına kast O terörist var. Ama bir kız çocuğu öldürüldü tamam mı? Ve Veli Ağabalı gibi siyasetçiler önlerine geldiği insan hakları meselesi ettiği insanların durumlarını bir bakar. Sadece örgütlerin onlara verdiği dökümanlarla değil, savcısıyla, pedagoguyla, doktoruyla, hekimiyle, ailesiyle görüşerek bu insanların sorunu çözer. Ama ne yaptı? İşte bu şekilde çıkıp, çıkıp sonra da terör ağzıyla konuşan, efendim Allah belasını versin diye kendini kenara çekti tamam mı? Hiç utanmıyor mu Veli Ağababa? Hiç utanmıyor mu? Diyecek ki şimdi bana e biz Ergenekon'da sizi de ziyaret ettik. o Ergenekon diye bir örgüt yoktu. Ve oradaki insanlar hepimiz masumduk biz. Sen burada terör örgütlerine sahip çıktın. Senin partinin terör örgütlerine sahip çıkıyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda masum, efendim mevsimlik işçi falan diye gösterilenler Yarın Suriye'ye geçmeyeceklerini ne biliyorsun sen? Yarın bir suikastla karışmayacaklarını ne biliyorsun sen? Bunu yazanlar çizenler. Bu ele, 557 kişi kefiller mi? Onu söylesinler. Kefil misin kardeşim? Bu adamların hani bir karıncayı daha incitmeyeceklerine kefil misin sen? Bu adamlar PKK terör örgütüne, DHKPC eylemlere katılmışlar. Devlet bunları takip etmiş görüyor. Nitekim işte Özge Aydın devletin takibinde olan. Elinde raporlar olan bir kız kız bir genç kızdı. Hocam bak bu teröristler, emperyalistler, işte Özge gibi senin benim gibi insanların canını alıyorlar tamam mı? Kendi çıkarları için ve bu pis siyaseti yapan kirli siyasetçiler de bunları malzeme olarak kullanıyorlar. Kim hatırlıyor Özge Aydın'ı? Beni abi hatırlıyor mu? Ben bakıyorum. Bunu bak evladı olan anlar hocam. İnsan olan anlar. Diyorsun ki ya bu kıza da yazık be. Ya diyorsun ki bu kıza da yazık. Bu da bir insanmış. Bir insan evladıymış. Anne baba ayrı. Nasıl bir travmatik bir hayatı olmuş. Nasıl o örgütlerin eline düşmüş. Acaba Veli Ağabey ona başka türlü katkısı olabilir miydi? O yanında pala pala bıyıklı böyle solcuyum, Atatürkçüyüm diye geçinen o kirli siyasetçi var yanında biri daha. Ya da onların genel başkanı var daha. Düşünüyorlar mı acaba? Ya bu kız, bu kızı biz kazanabilirdik ya. Diyebiliyorlar mı? Bak bunu niye söylüyorum? Bu devlet şöyle şerefli bir devlet. Kendine kurşun sıkan, askerine kurşun sıkan teröristi bile yaralıysa alıyor tedavi ediyor. Eğer teslim oluyorsa silahıyla alıyor. İkna için sen örnek verdin ya. 7 saat 10 saat dil döktük. Teslim olsunlar dedim Mete programda hatırlıyorum. Evet. Teslim olsun diye. Yoksa iki uçak bombasıyla, iki el bombasıyla zaten imha edebilirsin. Sayısal olarak neyi var yani karşımdakini? Ama bu devlet öyle şerefli bir devlet tamam mı? Sen oturuyorsun terör örgütlerinin ağzıyla. O kızları, o çocukları, o öğrencileri kullanıyorsun. Sadece onlar mı? Üniversitelere parasız eğitim diye kullandıkları iki tane genç vardı. Nerede çıktı onlar daha sonra? Her yerde o pankartlar vardı. Üniversitede parası, seyidim parası, DHKPC'di. Çatışmada öldürüldü. O kız. Sonra Sultan Kazen diye. Poli, karakola saldırı sırasında. Esenler'de. Şehit bir polis oluyor. Bir polis şehit oluyor. O kız o siyasetçiler tarafından destekleniyor. Vay fişlenmiş bu kız. Vay buna terörist diyorlar. Vay bilmem ne. Ne oldu? Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne Kaleşnikov'la saldırırken öldürüldü o da. Ya arkadaş, hakikaten ben bu CHP'li, bu, bu işleri yapan bu CHP'leri hiç anlamıyorum bak. Ya hiç utanmıyor musunuz yahu? Bak ben hayatımda siyasette niye mesela şeyim diyeyim, içinde değilim? Benim söylediğim bir söz, yapacağım bir şey bir insanın canına mal olabilir. Şey yapabilir, onu kırabilir, yaralayabilir tamam mı? Ona bir zarar gelebilir. Korkarım ya insanın vebalini almaktan. Ya bunlar hiç Allah'tan da korkmuyorlar. Kuldan da utanmıyorlar. Bunu niye söylüyorum dönüp dolaşmıyor musun? Bütün bu yaşadıklarından ders çıkarmamış gibi İmamoğlu ve ekibi PKK'lı DHKBC'li teröristleri belediyeye dolduruyorlar. Ve bunu da ahlaksızca savunuyorlar. Ondan daha ahlaksız gazeteciler var. Bunu savunuyorlar. Adam diyor ki yazmış Efendim diyor mevsimlik işçi diyor oraya alınınca diyor belediye daha kadrosundan oldu diyor terörün bir anda öyle diyor. Hayır arkadaş. Zaten daha kadrosundan. Hemen daha kadrosundan belediyeye girmiş. Mevsimlik işçi adı altında oraya sokulmuş. Ya bu bu kadar mı bu milleti ateşe atarsınız? Bu milletin o, o yüzden bu kadar ateşle ateşle oynuyorsunuz diye söylüyorum ya. Kusura bakmayın. Mete, uzun tuttum ama. Yo dinliyorum. Yani şey bu kusura çok özür dilerim herkesten ya. Dinliyorum, dinliyorum. Devam et, devam. Dinliyorum. Ya dolayısıyla, dolayısıyla hani, diyorum ki örnekler veriyorum. Bak, geçmişiniz böyle, bugününüz böyle. Bak, FETÖ'cüleri içeri alıyorsunuz. Ya hakikaten, İmamoğlu üzerine siyasi projeksiyon yapanlar. Kılıçdaroğlu oldu, farkı da yok. Benim için hiçbir fark yok. Ha ha ha. Demek ki devleti böyle yönetecekler. Demek ki HDP'den gelen listeleri hiç bakmadan, bak bugün Yeni Şafak'tan Ersin, Ersin Çelik kardeşimiz şey yazmış. Belediye eleman nasıl alınıyor? Hiç öyle adli sicil falan istemiyorlarmış ha. Özel şirkete nasıl eleman alıyorsan belediye başkanının tasarrufuyla direkt alıyor. HDP'den gelen listeleri dayamışlar arkadaş. Kimdir nedir diye bakmıyorlar. Şimdi ama İSPER diye bir şirketi varmış belediyenin. Orada 10-10 küsür bin civarında eleman kayıtlıymış. Alelacele onların şimdi şeylerine bakıyorlar dosyalarına. Var mı bunlarda da böyle bir şeyler falan diye paniğe kapılmışlar. Bir yandan hani ya bunlar terörist mi falan filan diye bir de onları savunan ahlaksızlar var ya gazeteciklıklı. Onlar böyle kanlı durmaya çalışıyorlar. Belediye başkanı ay nerede bu teröristler hani niye almıyorlar falan diyorlar. Yarın alsalar vay insan hakları falan filan diyecekler. Şimdi ama belediye içinde tutuşmuşlar. Ya ne oluyor burada falan filan diye. Niye? İmamoğlu'nun belediyeyle alakası yok. İmamoğlu belediye kadrosundaki insanların sayısını el nevelen nottan bile okuyamayacak acizlikte bir adam ya. Çok tehlikeli siyasi hırsı bak, ya, Türkiye, bir insanın medya başkanlığı e, şey söylemiyorum. Siyasi nedim? hırsı Türkiye'ye büyük zarar verecek insanlardan birisi ha? onu söyleyeyim. Bak çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Çünkü böyle bir şeyi savunabiliyor. Geçen gün sen de televizyonda bahsettin madem İşleri Bakanı böyle bir şey söylüyor idari eksiklikleri de kabul ederek keşke bakan bunu açıklayacağına bize listeyi gönderseydi biz incelesedik falan diyerek hakkı güzel bir eleştiri yapabilirdi ama onun yerine aa öyle mi böyle benim bilgim dışında bir giriş varsa bunu yapanı da girenleri de hemen gerekli işlemleri yapıyorum bu bilgileri de ben de istiyorum kimlerdir falan bunu yaparsın ama hayır neredeymiş bu teröristler falan filan diye bakıyor tamam mı HDP'den gelen listeleri dayamışlar, dayamışlar, dayamışlar kardeşim. Adam kimin neye girdiğini verilen rakamlara göre 12.000 civarında değil mi incelemesi yapılmış isim vardı. Evet. Ben bir oranlama yaptım. Yüzde 4.6. Yüzde 4.6. Bu teröristlere ayrılan kontenjan. Belediye personeli içinde şu anda İmamoğlu'nun aldıkları arasında. Bu CPL yüzde 35, İyi Parti yüzde 15, yüzde 15 diğerleri falan derken teröristlere en şey sadece teröristler kısmına ayrılan pay ciddi büyük yüzde 5 civarında. Bunu 33 bin 33 bin'e eşitlersen oranlarsan Mete, bu rakamın eğer aynı oran çıkacaksa 4000 civarında falan, 4 bin, bin civarında bir rakam bekle. Şe pardon, 1005. Özür dilerim. E, 557, 33 binle çarparsanız e, yaklaşık 1500 civarında terör iltisaklı kişinin belediye girmiş olabileceğini hesaplarsınız. Ya arkadaş, hani ne diyorsunuz? Tabur mu, tümen mi? ordu mu? Ne, ne nedir ya bu? Bunu neyle örtüyeceksin? Ne de izah edeceksiniz? O yüzden söylüyorum, güvenlik riski yaratıyorsunuz, kendiniz için de tehlike yaratıyorsunuz. Bu insanların kime nasıl zarar vereceğini hiç bilemezsiniz hayatta. Tabi yani. Ee, söylediklerine e, söylediklerini iyi düşünmek lazım iyi, iyi analiz etmek lazım ee, ama Türkiye'de maalesef e, bir kesim var ki e, söylenenlerin hiçbirinin bir anlamı ifade, anlam ifade etmiyor dedim yani demin çok basit örneklerle anlatmaya çalıştın ee, işte neydi biz kimin ne suçlu olup olmadığına karar verecek halimiz yok ama e, şahsın kendi ifadesi sırasında kabul ettiği e, ücret karşılığı zarfla kapalı zarfla verip karşılığında para aldığını söylediği bir eylemin hukuki kısmından çok etik kısmından konuşuyoruz. Bu işin hani dünyadan nasıl adlandırılacağını hukuk sana sana sağ karar verir. Ama yani hani dese ki ya ben yapmadım kardeşim bunların her biri komplo. Hadi diyeceğim. Bir hadi biraz daha bekleyelim sonuç ne çıkacak. Bütün görüntüler, kayıtlar ve kendisinin ifadesi de zaten bu yönde. Ya düşünsene diyorum. Ya geçen sefer de vermiştim örnek. Hani konuşurken daim bir şeyleri e, e, tartışmıştık senle. Daha doğrusu fikri olarak paylaşmıştık. Ya bunun doğru olduğunu söyleyecek e, kadar hani rahatlıkla konuşabiliyor insanlar. Yani ne, buna ne diyeceğiz? Yani bu bu yaşadığımız e, süreçlere ne diyeceğiz? Bunları bir türlü anlamakta ben hep zorlandım. Yani işte ama sonra olaya geliyorum. Nedim olay şöyle patlıyor. O isim verilmeden hani hiç zikredilmeyen bir örgüt var ya Türkiye'de hani adı hiç zikredilmeyen bir örgüt. CHP'lerin CHP'lerin zikretmedi. PKK'dan bahsediyorsun. Yok, isim söylemiyorum. İsim yok. İsim yok. Sen evet. de söyleme. İsim yok diye rica tamam. Hani var ya hani bir yerde bomba patlıyor. Hani kendi başına patlayan bomba. Hani diyorlar ya bomba evet. patladı. Hani asker şehit oldu bedeniyor. 4 evet. Dört asker hayatını, hayatını kaybetti. kaybetti. falan. Yani evet. Şimdi ya şeye bakar mısın? Şimdi sen ya örgüt söylemeyen, örgütün eylemini lanetlemeyen bir ee, gruptan. Hani ne bekliyorsun? Şey mi bekliyorsun? Ha, Olur mu ya? Etiktir bu. Bu, bu hayatta olmaz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil falan diye Böyle bir yüksek sesli tonla falan bir şey falan mı bekliyorsun? Bazen bize de bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim mi? Saflık. E, ben sana bazen diyorum ya sen bazen çok safsın diyorum ya hani. Böyle ama şey olarak kalben saflıktan bahsediyorum. Kalben çok safsın. Şimdi bunu söylemeyen kişi Başka bir ülke aleyhine, lehine çalışan birisi için bu ifadeyi kullanabileceğini ve bunu zikredebileceğini düşünüyor musun ya? Yani insan hayatını alabilecek bir adamdan terörist diye bahsetmeyenlerin diğerleri için bir şey söyleyeceğini düşünüyorum. Yani çok gerçekten hala o iyi niyetin, o insancı tarafın hala çok baskın. Ben hiç beklemedim. Beklemediğim için de, beklentilerim üzerinden e, hiç konuşmuyorum. Bizim yapacağımız tek şey, e, artık hani sen bazen diyorsun dinlendirmek ve e, bunları Tabii. yüksek sesle söylemek. Beklenti içine girdiğimizde, şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Enerjimizi kaybediyoruz Nedim. Yani enerji gerçekten kayboluyor. Yani, e, benim e, eğer bir gram enerjim varsa, ben bu bir gram enerjiyi açık ve net söyleyeyim. Bundan yararlanmak isteyen kişiyi harcamak istiyorum. Haklısın. Onunla zaman geçirmek istiyorum. Dün akşam gençlerle beraberdim. Yaklaşık iki saat yakın. Bir saatte e, bir gençlik merkezinde onların sorunlarını dinledim. Yani hani zaman zaman konuşuyoruz ya şeyi. eski <gülüyor> şeyimdi. Hani asgari ücreti falan konuşuyoruz ya. Işte şu kadar olsun, hı hı. bu kadar olsun. Sonuçta Türkiye'de e, emeklilerin çocukları veya işte ne diyeyim çalışanların çocukları üniversitelere e, gidiyorlar. E, büyük bir çoğunluk. Çünkü nüfus olarak da öyle. Hani e, şu tabiri hiç kullanmayacağım. Yani onlar e, zaten burs falan başvurusu yapmıyorlar. Zaten onlara burs falan da çıkmıyor. Bu bursla okumak e, kriterini tutan çocuklar diyelim. Çünkü devlet Belli bir ölçeği var. O uyuyorsa o bursları veriyor. Şimdi zaten zorlanan bu gençlerin e, durumlarını dinledim. Yani ne kadarlık bir e, şeye ihtiyaçları var. E, okurken ne kadarlık bir birikime ihtiyaçları var. Onu e, dinledim ve onlarca soru sordum. Beni ilgilendiren gerçekten onlar. Yani demin güzel bir şey söyledim. Dedim ki Hatırlıyor musun? İbaren çok güzeldi. Gençlerimizi çalıyorlar elinden. Bizim e, abileri olarak, amcaları olarak, hatta bazılarının babaları yaşındayız. Baba yaşlarında olarak e, onlar yapacağımız bence en güzel iyiliklerden bir tanesi hiç kimsenin eline düşmeyecekleri. Yani e, devletin verdiği imkanlarla okuyabilecekleri ve Devletin kendilerini koruyup ve kolladığını her dakikaya hissedebilecekleri ortamları yaratmak ve e, o, e, o süreci yönetebilmek. Dün konuştuğumda biliyorsun şu anda devletin verdiği burs 650 lira civarında. Ee, şimdi gençlere sordum yani nasıl ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan diye. Tabii 650 liralık bir şeyin içerisinde yurt parası kesildikten sonra ellerine yaklaşık 200 lira civarında bir para kalıyor nedir ee, bununla ulaşım için gidiyorlar. Yani e, şeylere biniyorlar. E, e, başka bölgelere gidiyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani biletlerini, bilet bilet parasına belki ancak yetebilir. Öyle söyleyeyim. Günlük ulaşım masraflarına ancak yetebilir. Ve bu, bu e, kızlarımız, bu e, erkeklerimiz normal o dört sene boyunca okumak, dışarıda bir şeyler yemek, belki arkadaşlarla gezmek için biraz daha paraya ihtiyaçları var. Yani devletin e, tabii ki imkanlarını biliyoruz ama ben şunu söyleyeyim. E, gençlerimizi kaybettiğimizde bunun açıkça söyleyeyim maliyeti bu ülkeye inanılmaz büyük boyutlarda. Ne yapalım ne edelim? Bu fedakarlığı hep beraber yapalım ama gençlerimizin e, aileninden para gelmediğini düşünerek onların Yaşayabilecekleri bir standartı tutturmaya çalışalım. Şu anda sorduğum kadarıyla e, gençlerin şu anda e, normal, çok şey bir hayattan bahsetmiyorum. Yani normal bir hayattan bahsediyorum. Yine belki şeye gidemeyecekler, sinemaya gidemeyecekler. Yine dışarıda belki akşam bir yemek yemeyecekler ama normal bütün standartlarını karşılayabilecekleri günlük yemek. Yani o da şeyden bahsediyorum. E, kredi yurtlar kurmada ve normal yemeklerde bahsediyorum. Okuluna ve işine şeye gitse e, geçinemeyecekleri para tam bir milyon lira biliyor musun? Daha doğrusu bin lira özür dilerim. Eski parayla bir milyon şimdi iki parayla tam bin lira. Bin liraya ancak kafa kafaya e, hayatlarını sürdürebiliyorlar. Benim hani e, Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün e, şey demişti ya e, çiftçilere Belediyeler elektrikler versin falan diyordu diyor hatırlıyor musun? Duydun mu onu Nedim? Tabii tabii şeyde. Urfa'da. Benim hani e, onlara tavsiyem şu. Bu bütün belediyeler için tavsiyem şu. Arkadaşlar e, sizin bölgenizde bulunan e, öğrencilere eğer elektrik parasını vermek vermek zorunda da değilsiniz. şey de vermek zorunda değilsiniz. Hani e, çiftçiye. Ama bu öğrencilere e, bedava pasap kartı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, bu öğrenciler zaten okulda oluyorlar. Oturup da ge, ge, şey için, eğlence için binip binip binip binip, binip, binip binecek halleri yok e, otobüslere. Ama onlara sağlamak istiyorsanız, gerçekten sağlamak istiyorsanız, bence bu objektlerinizden bir tanesi, öğrencilere lütfen pasokatı çıkartın. İkincisi Kültür Bakanlığı'na. Kültür Bakanlığı'na bir ricam e, Kontenjan ayırın arkadaşlar şeylerde, sizin e, bölümlerinizde. Onlara okullarla konuşun, sinemalarda ve şeylerde onlar için özel kartlar çıkartın ve bu kartlarla çocuklar sinemaya girebilsinler, ee, ne diyeyim o sırada e, yerlerde bulunsunlar. Bunlar için çok önemli, çok önemli yerler. Gün gençlik merkezindeydim. Neden burayı tercih ediyorsunuz diye sordum çocuklara. E çünkü sıcak bir ortam, e, kütüphane hizmetlerini alabiliyorlar. Çaylarını bedava içebiliyorlar. İşte orada internetlerini kullanabiliyorlar. Ve arkadaşlarla beraber oturup dert çalışma ortamlarını yaratabiliyorlar. Okumak isteyen, gerçekten okumak isteyen ve bunun için çabalayan e, milyonlarca genç var. Dün hani e, seninle programdayken de e, biz şeyi konuşuyorduk ya asgari ücretle ne kadar falan diye konuşuyorduk hatırlarsanız. Hmm. Sevgili kardeşim. Şimdi e, Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısına kadar arkadaşlar. Ciddi bırakmam. Ve bunların birçoğu da e, fakir aile çocukları ve e, bir şekilde o Türk mucizesini yaratmaya çalışıyorlar. E, onu da atlamayalım diye söyledim. Ben zamanımı böyle acıyorum dedim. Sen de böyle harcadığını bildiğim için söylüyorum. Bu arada sana çok e, selamlar var bütün gençlerin dedim. Sağ olun. Abileri olarak e, senin de çok sevdiklerini söylediler. Sağ olun. E, bizim görevimiz bu. Başkaları başka türlü kavga edecekler. Biz gençlerimizin kimsenin eline düşmeden e, onurlu bir hayat yaşayabilmeleri için e, aracılık etmeye devam edeceğiz. Onların haklarını savunmaya, onların haklarını konuşmaya devam edeceğiz. Dün çırklara şeyi sordum. Ya çocuklar dedim. Yanlış anlamayın ama aranızda çalışanlarımız var mı dedim. Yani hem çalışıp hem okumaya e, gidenleriniz var mı diye sordum. Bunu da burada söyleyeceğim. Çünkü önemli bir e, durum bu. Dediler ki ee, tabi dediler şu anda hani e, öğrenci sayısı bazı yerlerde daha fazla saatlik ücret olarak part time çalışılımından kaç lira veriyorlar musun? bazı yerler tahmin et bakayım Dedim. saatlik ücret daha yani mesela şey, garson şey evet. evet. tahmin edeyim 10 lira falan demedi Allah aşkına 7 lira ya Bu çocuk 3-4 saat çalışacak en fazla. Değil mi? Yani e, hepimizin e, yapacağı çok şey var arkadaşlar. Ya vallahi ben anlamıyorum biliyor musun. Yani Yani e, tabii şöyle bir şey var. Şimdi işte niye biliyor musun Mete bak Sokakta gördüğü bir genci kendi evladı gibi görmüyorsam, dedim ya, dedimler, örnek verdim. O milletvekili, o baylar babalar, oradaki o kız çocuğunu, bak, ben bir kız çocuğu görüyorum orada. Bir hmm. <gülüyor> terörist olarak öldürmüş ama bir kız çocuğu görüyorum, tamam mı? Hmm. Tıp, hacettepe tıp gibi bir yeri ailesi ayrı, ayrı aile yani ailesi ayrış ayrılmış olduğu halde başar başaracak bir azimde ve çalışkanlıkta, zekilikte bir ço kız çocuğu görüyorum. Kolay yetişmiyor. Senin görüştüğün çocuklar da kolay yetişmiyor. Her biri o kadar. Çünkü bir insan, hepimiz öyle zorlu yollardan geldik ki bir insanın neleri değiştirebileceğini hayatta şahit olduk. Şimdi yani. orada da o çocuğa 7 lira veren, acaba eve gidip çocuğuna, çocuğunun yüzüne nasıl bakıyor kardeşim? Hani geçtim ee, çocuğuna şu veriyor bunu veriyor ona alıyor bunu yani hiç bunlara girmeden onun onun çocuğuyla onun çocuğunu maddi olarak eşitlemeyeceğim ama o da bir çocuk 7 lira veriyorum 3 saat çalışıyor yani 20-30 lira ile işte 3 saatini derslerini bitirmiş etmiş gelmiş akşam vakti de 3 saat 4 saat 5 saat neyse 40 lira verip 50 lira bile olmuyor tabii gönderiyorsun yani ya biraz bunu işte askeri ücret lafı açıldığında da işverenler... Ya bunu da... sordum ben çocuklara. Dedim ki bir de şimdi tabii birçok şeyi konuşurken çok net konuşmak lazım. Gençler kendini çok iyi ifade ediyorlar. Ee, başka bir şey daha var, sıkıntı daha var. Onu da buradan devlet yetkililerine iletmiş olayım. Şimdi çocuklar herhangi bir yerde çalışıyorlarsa eğer ve orada şey yapılıyorsa onlar hakkında ben i̇şte ne diyeyim. İşte ben burada çalışıyor gözüküyorsam SSK kaydına girdiğinde bursları kesiliyor. Tabii. Şimdi ben Sayın Devlet Yetkililerine şunu soracağım. Arkadaşlar zaten verdiğimiz ücret veya verdiğimiz miktar bu çocukların geçinemeyeceği net. Siz katkı olarak veriyorsunuz. Yani bunu şey olarak söylüyorsunuz. Halbuki öyle söyleniyor. Devlet katkısı. Yoksa bununla geçineceğini, bununla hayatını sürdürebileceğini kabul etmiyor. Bu da real bir gerçeklik. Dünyanın her tarafında böyle zaten. O zaman bırakın çocuklar kendilerine çalışacak ortamlar da yarısınlar. Yani kimseye ihtiyacı olmadığı şekilde hem bursu kesilmesin hem de çalışsınlar. Zaten sizin ilk e, kıstasınız da ailesine ve kendisine baktığınızda çocuğun e, gelir durumunun karşılamadığı için siz ona burs veriyorsunuz. Sonra gitsin girsin çalışsın. Üniversite çalışsın. Mesela kendi mesleğiyle ilgili gitsin çalışsın. Kendi kurumuyla ilgili çalışsın. Veya ya e, ailesinin durumu daha kötüdür çalışsın oradan ailesine para göndersin. Böyle bir kıstas koyduğunuzda çocukların e, bursları kesilmesini rica ediyorum. Yani işte bize, bize düşen ne biliyor musun? Bunları anlatmak, bunları dinlendirmek. Nedim Şener, Eğer yanıma alıp çıkartmak değil ona. Birebir o bir kuruşun hesabını onun adına bir kuruşun hesabını yapabilmek. O bir kuruşun hesabını o gençler adına yapabildiğimizde biz akşamleyin çocuğumu ben rahat sevebilirim o zaman işte. Gerçekten sevebilirim yani. Evet. Dün gittiğim yerde Türkiye birincisi olan, Teknofest'te bir dalda birincisi olan bir lise öğrencileriyle de vardı. Onlar da dinlemeye gelmişlerdi. Hocaları böyle çok böyle heyecanlı, çok... Ee, Hoşuma giden bir e, hoca. Böyle insanlara ihtiyacımız var diyorum ya. Yani yurttan, pansiyondan kendi e, arabasına şoförlük yaparak almış onları getirmiş. Orada e, konferansın bir parçası olarak dinlemeye getirmişti. Sağ sonra onlarla tanıştım orada. Beraber e, sohbet ettik. Gençler gerçekten öğretmeye, bir şeyler yapmaya, çabalamaya o kadar istekliler ki. Rica ediyorum istekli olan gençleri... Koruyacak ve kollayacak bütün tepkiler yapalım. Devlet ve TÜBİTAK artı e, Teknofest grupları, T3 Vakfı ve vakıflar buna ön ayak olacak müthiş bir gelip, e, şey girişim sağladılar. Bu gittiğim e, daha doğrusu oraya gelen öğrenciler de hemen çıktıklarında e, mesleklere hazır olan bir meslek lisesinden mezunlar. Yani uçak teknisyenliği ile ilgili bir e, meslek grubuna Girecekler, isterse uçak mühendis olabilir, devam edebilir, isterse anında işi hazır olan bir e, yerdeler ama inanılmaz zeki çocuklar. Bizim kavrayıcı olacağımız yer burası. Eğer hani biz bir model yaratmak istiyorsak, okurken de çalışan, çalıştığıyla geçinebilen, hatta çalıştığı parayı ailesine gönderebilen, burada devletin katkı sunduğu, devletin onu başka bir yerde yurda ihtiyacı olmadan kendi yurdunda istihdam ettiği, yani bakabildiği, sorunlarıyla, psikiyatrisiyle ve diğerleriyle ilgilendiği bir hayal ve bunu kuralım. Bunun büyük bir kısmı başarılmış durumda şu anda. Büyük bir kısmı başarılmış durumda. Biraz daha gayretle, ufak tefek ayrıntılarla biz müthiş bir şey yakalayabiliriz. Yani yol güzel bir yol, geçmişe göre daha ilerlenmiş bir yol, küçük ufak tefek ayrıntılar var. Şu çocukların kimseye ihtiyacı olmadığı şekilde e, yaşayabilmeleri benim için çok önemli. Şu dün akşam konuşurken gençlerden şu lafı duyduğuma çok üzüldüm ve gerçekten içim çok oldu. Dedim. Yani e, şimdi kızımız aynen şöyle konuş, konuştu benimle. E, yani söylediğimi lütfen yanlış anlamayın diyor. Yani ısrarla hani biz bazen e, sokaklarda şöyle çatışmalara giriyoruz ya. E ama cep telefonu kullanıyorsun falan. Ama cep telefonu var. E ama işte e, telefonla konuşuyorsun. Yani temel ihtiyaçlarla şeyleri birbirine karıştırıyoruz ya. Böyle bir tartışma açına sokuyoruz ya. Aman beni yanlış anlamayın. Dedim ki ya, ya niye yanlış anlıyorsun? Ben bir işçi çocuğuyum. Ve hayatımın e, okuma dönemin neredeyse tamamı yatır okullarda geçti. parası okullarda geçti. Dev okullarında geçti. Niye yanlış anlayayım? Tam seni anlayacak insanla konuşuyorsun. Ona rağmen her defasında bunu söyledi. Bir kelimesi gerçekten içimi araladı. Ben dedi bir e, özel özel dedim zaten devletin bir şey yok. Bir e, sinemaya gidemiyorum dedim. Bir sinema seyretmeye ayıracak param benim cebimde hiç olmuyor. Dedi. Ne diyorsun dedim? Utanalım. Hep beraber utanalım hocam. Hep beraber utanalım. Yani bir e, e, sektörün çok pahalı olması. O çocukların hiç gelirinin bu konuda ayıracak gelirinin olmayışı. Oturalım ağlayalım abi. Ya ben, Çünkü ben sana şöyle söyleyeyim. Bazı sokağa sokağa ben çıkmak bir biliyorum. genç için ben görüyorum. Sokağa çıkmak bir genç için yani şöyle sadece dolaşmak için çıkacak. yani Yürüyecek. 20-30 lira 50 liradan aşağı evine dönemezsin. Yol parası dahil. Hiçbir şey yapma diyeceğim. Yani bakın hiçbir şey yapmadan İstanbul'da veya işte bir şehirde eğer Sadece yürüyüş mesafesine bir yere gidip tekrar hızla geri dönecekseniz tamam. Oksijeni bedava alabilirsiniz şimdilikte. Ama eğer bir yerde durup bir çay içmeye kalkar, bir, hele bir kahve içmeye kalkarsanız falan, 50 lirayla dönmeniz, dönmeniz mümkün değil. Şimdi sinema hakikaten artık şey geliyor. Nedir ona? Erişilemez hale geliyor. O yüzden gel bir, bu maliyetin aşağı çekilmesi lazım. İki, o çocukların e, aynen bu bahsettiğin gibi. E, kültür hizmetlerine ulaşabilecek e, kanalları açmak lazım. Ya bunun için mesela yani hani, söyleyebilirsiniz. Ya internet açsın, seyretsin diyebilirsiniz. Hani bunu söyleyebilirsiniz ama arkadaşlar hayır, ya, hayır. etmeyin, eylemeyin. Yani bazen e, yani şimdi, şimdi bizim arkadaşlardan söylemiyorum. Bunu böyle tartışan insanlar da var. Ya gitsin müzeyi geçsin arkadaşım. Benim üniversite öğrencim. Tabii. Hayatının en güzel öğrenme döneminde. Tabii. Yalnızca eğitim almak için gelmiyor. Yalnızca işte ne diyeyim, öğretim için gelmiyor şeyi. Öğrenmek için de geliyor. Hayatı öğrenmek için de geliyor. Aynen. Bırakın çalışsın. Bırakın geçsin. Bırak, bırakın e, kültür faaliyetlerinin içinde olsun. Bırakın birazcık para biriktirip Avrupa'yı geçsin. Türkiye'nin herhangi bir yerini gezebilecek bir para biriktirebilsin. Bizim sağlayabileceğimiz, gençlerimize sağlayabileceğimiz en önemli faktör bu olmalı. O dört evet. senesini o kadar iyi çalışıp geçirmeli evet. ki ondan sonraki döneminde huzur ve mutlulukla beraber hayatımızı sürdürebilir. Evet, yani orası yokluğun çekildiği değil, aynı zamanda her türlü faaliyeti icra edebileceği, kültür, sanat, eğitim, gezi, her şey yapabileceği bir dinam olsun. Biliyorum ya devlet bir kısmını sağlamak için gerçekten çabalıyor. Görüyorum geçmişten de itibaren bildiğim için söylüyorum. Ufak tefet sen... ayarlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani şöyle Lütfen bunlar için konuşun. Gençlerle konuşun. Belediyeler konuşun gençlerle. Gençleri çağırın. Bakın bütün belediyeler söylüyorum. Yani AK Parti, CHP, MHP, e, İYİ Parti plan demiyorum. Evet. Bütün belediyeler çağırın öğrencilerinizi. Dışarıdan gelen evet. üniversite öğrencileri çağırın arkadaşlar. Sizin için ne yapabiliriz diye sorun. Yani illa barınma değil aynı zamanda birçok faaliyet var. Tabii, tabii. Yani şeyin e, tiyatrolarda... Ee, şey olarak e, mali olarak da desteklenerek sinemalarda öğrencilere mesela yüzde yirmi üniversite öğrencisi ve lise öğrencisine ayıracaksın kardeşim. Diyeceksin ki, ya da saat ayıracaksın. Sabahleyin saat, saat, şu saatler mesela, evet. iş kimsenin yani, gitmediği saati de yani. Bu mu muşkuluyor Bizim, bizim yani ilk o hani üniversite yaşlarında o yaşlarda sinemaya gitmek için e, kapısına dayandığımızda Erişilemez değildi. Öğrenci biletleri vardı ve belli saatlerde son derece uygundu ve gidilebiliyordu. Yani. Arkadaşını da alıp gidebiliyordun falan filan. Şimdi bir endüstrileşmiş durumda ki yani 100 lira ve üzeri e, bilet fiyatı düşünebiliyor musun abi? Yani böyle bir şey var mı? Oraya girdiği an o biletin yanında bir şey sana dayatıyor. Bir mısır patlayı, gevreği yani o onu da dayatıyor. Bizim zamanımızda salonlar son derece mütevazi, hani daha geniş falan. Şimdi koltuklara yayılmış ve kocaman hani şey lüks bir otel lobisi gibi falan. Ama onun maliyetini işte o bilet sahiplerinden, bilet alanlardan çıkarıyor. Ama bunun fa gerçek faturası da sinemaya gidemeyenler. Yani o hizmetten mahrum karanlar. Ama o çocukların buna ihtiyacı var. Çünkü o da bir öğrenim, eğitim. Yani çocuğun bir sosyalleşmesi, onun dediğin gibi gelecek hayatında etkileyecek bir aktivite. O yüzden bunun hani sinemaların, tiyatroların, bu tür yerlerin Belediyeler iş dünyası tarafından desteklenip kardeşim yüzde öğrenciye öğrenci ayır. Şu saatlerde şöyle yapın. Biz de size bunun için yıllık katkılar yapalım. Mesela dediğin gibi o e, yolculuk için paso şey uygulaması e, nedir o? E, Aboman. Aboman. Onları falan, onların falan yapılması. Bunlar zor işler değil. Sadece dediğin gibi dinlendirmek ve projeye geçirmek gibi şey imkanda var yani. Yani. Abi işte senin anlattığın gibi e, teröristler yalnızca e, bu memleketin e, insanlarını öldürmüyorlar. Bu memleketin yalnızca kaynaklarını e, çalmıyorlar. Aynı zamanda en önemli şeyimizi çalıyorlar biliyor musun? Tabii. Günlük konuşmamız gereken konuları da konuşamıyoruz biliyor musun? Tabii. Yani asıl konuşulması gereken normal normal insanların, normal sorunları konuşamaz hale geliyor. Sabahtan beri konuştuğumuz konunun yüksek bir bölümü bir terör örgütü ve terör örgütü faaliyetleri. Maalesef. Yani zamanımızı çaldınız, fikrimizi çaldınız, insanlarımızı öldürdünüz, paramızı çaldınız. Çalmadınız, hiçbir şey kalmadı. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musun? En büyük de çaldıkları ne biliyor musun? Bizi ikiye de böldüler. <gülüyor> Ya yani o kısımda şöyle. Yani bizi ikiye e, böldüler. Ben, ben e, yani yaptıklarımı... ilginçtir, ilginçtir ve ilginçtir. Yani kahroluyorum ya. Gerçekten hani sen diyorsun ya. Şimdi birisinin çıkıp mecliste, yüce mecliste sarf ettiği. Çünkü o meclis kürçüsü bunu sarf edilmek için özgürlük vermiyor kimse. Dokunulmazlık vermiyor. Doğru mu? Tabii. Sevgili kardeşim. Ama başta yani, görüyorsun Şimdi aynı yok. saatte, aynı zaman diliminde yani aynı günün içerisinde Kuzey Irak'ta bizim için mücadele eden askerlerimizin bulunduğu yere büyük bir saldırı gerçekleştiriliyor. Üç evet. askerimiz şehit, yedi askerimiz yaralı. Hatırlayın geçmişte gitmiş anlama. Bir sanırım. şey söyleyeceğim. Mete bak, yani bir, biz biz ya biz neyi savunuyoruz arkadaşlar? Bak Mete, açıyoruz. Bak Mete o kadar çürümüşler ki o senin ikiye böldüğün dediğin kısımdaki o diğer bölüm. Hatta bugün bir bak. tane e, bir tane milletvekili'nin söyledim duydun mu? Ne o? Siyalarla ilgili söyledi. Tabi tabi şeymiş e, yargısız infaz yapıyormuş. <gülüyor> HDP'li. O yüzden Türkiye savunma şey, sana ihtiyacı yokmuş. Savunma sana ne de e, şey ayrılmasın. Kaynak aktarılmasın. Aynen aynen. Şimdi bak, e, bak. Anladığım kadarıyla e, bir dahaki e, şeyde. E, istek arzu vardı ya böyle bir liste vardı evet, ya evet, evet. hani öz yönetim onu yapalım bunu yapalım 5. E, yani. maddede şey savunma sanayi şirketleri kapatılsın aynen, aynen öyle Değil olacak tabi şey e, e, ittifak öyle ortağı olacak. şey var ya ittifak ortağı Kılıçdaroğlu da hay hay tasarruf önemli falan filan diye onları millete yutturur daha ilginciliği biliyor musun bak o taraf kendini o tarafa ayırdıkları için söylüyorum senin de hani ikiye böyle ayrıldık falan filan onlar kendilerini öyle Herkesten farklı görüntüleri için. Halktan, milletten farklı görüntüleri için. O kadar aciz, o kadar çürümüşler ki. PKK elebaşının yeğeni var. Ömer Öcalan isimli bir zavallı. Bak bir zavallı. Yarın korkusundan dağlara kendi kaçacak bu ülkeden. Bak söylüyorum. Şimdi öyle meşrevi böyle. Şimdi milletvekili dokunmazlığı olduğu için HDP milletvekili ne diyor? Diyor ki İstanbul diyor Kürdistan'dır diyor. Bak, İstanbul Kürdistan'dır diyor. Nereden nereye? Siyirt Kürdistan'da vardı ya. Diyarbakır'da işte burası Kürdistan falan diye şey yapıyorlar, konuşuyorlardı. Beraber kazanacağız. Bak bak eleman eleman. Şşş, ne da, yapacağız? Yani, beraber şey diyecekler. <gülüyor> Bak Nite Adam diyor ki burası Kür İstanbul diyor en büyük Kürtlerin yaşadığı yer diyor Kürdistan'dır falan diyor. Ya İstanbul'da hani CHP'li belediye değil mi? Höst demiyor ha. Höst demiyor Ömer Hoca'larına. Sen kimsin lan? demiyor. Yandaşları var ya, belediyenin yandaşları var hani. Kalemleri. Höst lan sen kimsin? Ya neresi, onlar e, onlar öyle bir yer yok. biliyor musun? Onlar kimi öktüğünü çok iyi biliyorlar. Merak etme. Evet, tabii tabii. Bak. Yok, bak bunları ben niye onlar kimi öktüğünü millet tabii. de biliyor. Millet de biliyor, hep de arabiliyor. ben bunları o niye arada, anlatıyorum biliyor musun? Bunları, e, bu arada bunlar... 50 dakikayı geçtik haberin olsun. Evet, şimdi bitiriyorum. O yüzden buna buna söylenecek tek ne var bu Ömer Özcan gibi terörist terörsiyardakçılarına Höst, Höst, akıbetin o Abdullah Öcalan'dan farklı olmaz diyeceksin. Höst diyeceksin. Var mı CHP'de bunu söyleyebilecek bir tane baba yiyip? Hadi söylesinler bakalım. Höst lan Ömer Öcalan sen ne diyorsun? İstanbul'un neresi Gürdistan, Kürdistan neresi? Bölücü, terörist sözcüsü desin, desin bakalım diyebiliyor mu? Diyemezler. Aman ha! HDP'lileri kızdırmayalım arkadaşlar. Suratlarına küfür etseler bunların şu anda HDP'liler. Bak suratlarına küfür etseler ağızlarını açmazlar biliyor musun? Ağızlarını açamazlar. İşte Ermeni ile yüzleşin, utancıyla yüzleşin derken, Dersin katliamıyla yüzleşin derken hakaret etmiyorlar mı? Kılıçdaroğlu yönetimi CHP, Atatürkçüler ağızlarını açabiliyorlar mı bunu bu teröristlere? Açamıyorlar hocam, açamazlar. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlara hakikati gösteriyoruz. Bugün nerede gelip geçecek? Bunlar bu bu, bu terörist yardakçısı İnşallah. aynı amcası gibi dağlara kaçacak. İnşallah. Bulam Öyle Kürdistan falan değil. Tür Türkiye'yi göremeyecek ileriki hayatında. Kendi kaçacak bu namussuzlar. Tamam mı? Şimdi ötüyor milletvekili dokunmazlığı var diye. Kuyruğu sıkışsa hemen yurt dışına kaçar bunlar. Çünkü diğerleri kaçtı ya. Osman Baydemir'ler falan filan. Ha bu arada söyleyeyim. Osman Baydemir benim mahkemeye vermiş. Nereden? <gülüyor> terörist... Şeyden İngiltere'den. Ee, trinette program yapmıştık ya. Orada ben ona demiştim. Bu terörist ya da utanmaz utanmaz falan diye dava etmiş. Ben şimdi ifade vereceğim karakolda. Neyse. Peki şey, anlamadığım şey şu. Ee, bu e, Türkiye'de yargılanmıyor mu? Tabii canım. Hakkında Kırmızı Mülten talebi bile var. Yani arama kaydı var. Ama eleman şey yapmış avukatı aracılığıyla beni mahkemeye vermiş şimdi ben polis Mesela seni gidiyor. Duran Kalkan filan da verebiliyor mu mahkemeye? Verir tabi avukatı avukatı varsa onun aracılığıyla verebiliyor. Ha böyle şey olabilir. olabilir değil mi? Tabi tabi ya Türk yargısı hocam bak Türk yargısı ben sana geçen tezden dedim ya ya bu ülke var ya bu ülke yargısıyla falan teröristler için nimet nimet vallahi nimet. Osman Oydu, Ö Ö Ay Demir, şey Osman Baydemir PKK'dan aranan bir eleman. Kırmızı bülten talebi var ki bunu çıkartmıyor. Araması var her yerde. Terör örgütüyle iktisatlı üyesi. Ama ben ona bunu söyledim diye, TVN'de söyledim diye beni mahkemeye vermiş. Şimdi gidip ben polis karakoluna ifade vereceğim. Mesela savcı bu önüne gelince "Ya kardeşim ben bununla ilgili soruşturma açmıyorum. Osman Baydemir zaten bu konuda aranan birisi." dedim şey nerede? olanı söylemiş. Diyip takipçilik olan vermiyor. Diyor ki ne dedi çağırın karakola. Şimdi gitmezsem zorla alacaklar ya. Yani. <gülüyor> tamam mı? O yüzden biz tabii hukuka saygılı elemanlarız ya. O yüzden mecburuz. Abi bundan şey sonra ağzına dikkat et. Niye ya? Ne var ağzımda? Bir şey mi var ağzımda. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Kardeşim Eee <Kardeşim>, kardeş. <gülüyor> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bizler sizi seviyoruz. Ee, o bize yaklaşırken kullandığınız o abi lafını da çok seviyoruz. Abiniz olmaya devam edeceğiz. Ee, gerçekten bütün gittiğimiz yerde <gülüyor> gençlerle konuşurken ve diğer insanlarla yani hep bütün e, bizimle beraber sohbet etmek isteyen insanlar ne Nedim Bey diye geliyor ne Mete Bey diye geliyor. Bize yaklaşan Aynen. insanların tamamen kullandığı bir tek tabir vardır. Yaşa göre ya yani Mete e, abi derler ya Mete amca diyenler de var. Artık e, daha da 9-10 yaşlı çocuklarla da e, sohbet ediyoruz. Dede, dede diyecekler çok yakında. Evet, evet. Dede kaçarım de diyebilirim yok, ben hiç soruyordum. Yani e, <gülüyor> bey lafından çok. Mete'den yani, büyüğüm var. Yani. Bey, yani. bey lafından çok. Bu lafları bize söylediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abiniz olmayı, amcanız olmayı. Hatta hani, tabiri caizse seçeyim gibi. Dedeniz olmayı biz seviyoruz. Sizden olmayı seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nedim görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim. Sağ ol.